Hz. Peygamber, Ebu Bekir daha hayırlıdır, dediler, bu kez, ey Allah'ın Rasulü, ben mi hayırlıyım, yoksa Ömer mi, diye sordum, Ömer hayırlıdır, buyurdular, ey Allah'ın Rasulü, ben mi hayırlıyım, yoksa Osman mı, dediğimde de, Osman hayırlıdır, buyurdular, bundan sonra bir kişinin daha adını verdiğimde Hz. Peygamber cevap vermeyerek yüzlerini çevirdiler, o zaman ben pişman olarak hiç soru sormamış olmayı istedim.